Uzaktaki, Çevremizdeki ve Aramızdaki Batı Kerem Çağlar Batı kavramsallaştırması, İslam karşıtlığı düşmanlığı zemininde esas itibariyle bütünlük ve netlik ihtiva eden bir tanımlama değildir. Batıl tanımı, hak karşıtlığı anlamı itibariyle daha kapsayıcıdır denebilir. Fakat bu da adeta batıyla özdeşleştirilen ve kaynağı büyük ölçüde zulüm, tuğyan ve ahlaksızlığa dayalı ekonomik, askeri, siyasal, kültürel ve diplomatik güç ve etkinliği tarif ederken başkaca tanımlamaları kullanmayı gerektirir. Bugün batı dendiğinde hemen hemen hiç kimsenin aklına yeryüzünün doğusundaki veya diğer bölgelerdeki İslam karşıtı düşmanlar, güçler ve topluluklar gelmez. Türkistan'daki Çin bahşeti, Keşmir'deki Hindu yamyamlığı, Myanmar'daki Budist terörü, Orta Afrika'daki Hristiyan bezalimi. Tüm bunlar İslam karşıtı ve düşmanlıkta Batı ile beraber aynı kampta bulunmalarına rağmen Batı olarak isimlendirilmez. Batı kavramlaştırmasında da aslında bir tür haçlı siyonist kurnazlığı vardır. Her türlü maddi refahın, demokrasinin, demokratik özgürlüklerin, hür düşüncenin, sanatın ve gelişmişliğin ana yurdu olarak insanların aklına ilk olarak Batı dünyası gelebilir. Bütün dünyada böylesi güçlü bir algının oluşmasında çağımız firavunlarının sihirbazlar topluluğu gibi olan medya-reklam gücünün çok yaygın ve etkin kullanımının büyük bir payı vardır. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki Batı aslında iki ana unsurdan oluşmaktadır. Bunlardan ilki devasa bir savaş gücü ve teknolojisi, ikincisi de yaygın ve etkin olarak kullanılan medya ve reklam ağıdır. Batı birincisiyle işgal ettiği ülkelerin altını üstüne adeta kalburdan geçirircesine sömürdü. Bu ülkelerden çekilmek zorunda kaldığında da halkları ve ülkeleri birbirine düşmanlaştıran politikalar yürüttü. Attığı nifak tohumları nesil nesil boy verip büyüdü ve mazlum halkları içine çekip yakan büyük bir yangına dönüştü. Bu tür iğrenç politikalarla serbetine serbet gücüne de güç kattı ahlaksız Batı. Bu işin bir tarafı. Medya ve reklam ağları ise yeryüzündeki şirkin ve fesadın ana kaynaklarından biridir. Tıpkı Flavun'un sihirbazlarının halkın toplandığı meydanda yere attıkları ip ve odun parçalarını havayla civayla yılan gibi göstererek bunları oynatabileceklerini zannetmeleri misali bir şeydir. Medya reklam ağlarının yaptığı. Şüphesiz ki Hakk'a karşı kibirlenenler, gücü de ellerine geçirdiklerinde kendi dışındakilere karşı hiçbir ahlaki sorumluluk hissetmezler. Böyle bir sorumluluk hissetmelerini gerektirecek herhangi makul ve geçerli bir sebep de yoktur onlara göre. Akılcılık, eşitlik ve özgürlükçülük diyerek Allah'ı subhanallahu ve Teala inkar ettiler. Allah ve genel anlamda din hakkında bizzat kendi öz nefislerine ve yol gösterici konumunda bulundukları kendi halklarına da zulmettiler. Bu derin sapmayla hem ferdi hem toplumsal hem de bir aralar ülkemizde de gündemleştirilen kamusal alanlardan kendi tanımlarıyla Tanrı'yı ve dini tamamen çıkarmış olduklarına inandılar. Neticede Hristiyanlık'taki muharref haliyle dahi Tanrı inancını inkar etmekle yükseldiklerini zannettikleri refah ve kibir kulelerinde her bir ferdin farklı inanç veya ideolojilerle birden fazla ilah edindiği hakikati ortaya çıktı. Heva ve akıllarıyla ürettikleri bu sahte ilahlarına bağlılık ve itaati de Siyonist haçlı atalarından miras aldıkları İslam düşmanlığı üzerinden gerçekleştirmektedirler. Hebdocu Şarliler İLERİ demokrasinin ideal TOPLUMU Kibirli ve şımarık olmakla beraber güçlü gibi de görünen Batı'nın İslam coğrafyasındaki sömürü ve talanları farklı şekillerde devam ederken, öte yanda yaptıkları sayısız katliam ve yıkımları bile ikinci plana iten bir takım şenaatler icra etmekteler. Batılıların tümünün bu şenaatleri tasvim etmediği şeklinde bazı görüşler de ileri sürülebilir. Bilindiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında yapılan istihzai yayınlar uzun yıllardır sürdürülmektedir. Bugüne kadar batı dünyasından bu tür hedef gösterici kasıtlı saldırılar karşısında adı anılmaya değer hiçbir batılı liderden veya devletten itirazi bir ses çıkmadı. Sükut ikrardan gelir. Konuşulması veya açıklama yapılması gereken yerde susmak, söyleneni, çizileni veya yapılanı kabul etmiş olmak demektir. Batılılar bu hezeyanlar karşısında sükut da etmeyerek Şarlı zihniyetinin aslında kendi öz kimlikleri olduğunu göstermiş oldular. Bunu da her zamanki gibi düşünce ve ifade özgürlüğü putunun arkasına saklanmaya çalışarak yaptılar. Papa Francesco'nun meseleyi anneme küfretsen, yumruğu yersin incisiyle basitleştirmeye ve olağanlaştırmaya çalışması ayrıca dikkat çekicidir. Şarlilerin kalemli ve kelamlı hezeyanlarının asıl maksadı İslam'ın şerif yani şerefli bahadırlarıyla karşılaşmak ve kendilerine saldırtmak değildi elbette. Bu yapılanlar İslam ümmetine yönelik topyekün ve organize saldırı, sindiri ve imha politikalarının medya reklam ağındaki bir parçasıdır. İslam coğrafyasında batılıların adeta bölge valisi olmaktan başka bir fonksiyonu olmayan taaultların başında bulundukları devletlerde örtülü bir biçimde tüm mekanizmalarıyla kendi halklarını özellikle de yeni yetişen nesilleri hepdocu Şarliler topluluğu haline getirmek için gayret göstermektedirler. Bu politikalar, Batı'nın tüm iğrençliklerinin dör kesesi gibi olan demokrasinin gereklerindendir. Uzun zamandır devam eden ve en son Şarlı hadisesiyle zirve yapan Batı saldırganlığına karşı İslam coğrafyasında ve ülkemizdeki tepkiler üzerine şunu söylemek gerekir. Demokrasiye inanan yahut demokrasiye inanmıyorsa da bunu açık bir şekilde deklare edemeyen ve hatta kendilerini ıkına sıkına demokrasi taraftarıymış gibi göstermek durumunda kalanların ortaya koyduğu tepkiler de kalplerinin müzebze halini ve kafalarının ne kadar karışık olduğunu gösteren ilginç bir tablo çıkardı ortaya. Tepkilerinin hedefinde sözde Şarli ve Şarli zihniyetinin rahmi maderi olan Batı küfrü ve kibri vardı ama en çok konuşulan şey terörist olarak ilan edilip neredeyse İslam'dan çıkarılan peygamber sevdalısı şerefli gençler oldu. Demokratik sistemin asli parçaları haline gelen muhafazakar mukaddesatçı partilerin ve kitlelerin demokrasinin değerlerinden olan ifade özgürlüğü bağlamında tepkiler gösterip gösteriler düzenlemeleri kolaylıkla tarif edilemeyecek acayip bir ruh halini yansıtmaktadır. Aynı anda hem Şarlilere hem de peygamber sevdalısı şerefli gençlere tepki göstermenin bir başka adı ne olabilir? Netice itibariyle özellikle de ülkemizde gösterilen tepkiler bitin dişini kırmak türünden de olsa sözünü ettiğimiz çelişkileri daha görünür kılmıştır. Hümanizma kesesinden herkese ve herkesime kesime cömertçe bağışlarda bulunan AK Parti'nin ileri gelenleri bu hızla devam ederse şeytana da şeytan kardeşimiz diye hitap edip muhabbetlerini takdim edecekleri günler yakındır şeytanın dahi ben Allah'tan korkarım, sizin görmediklerinizi görürüm diye yapmaktan uzak duracağı çirkin şenaatları yaptıklarından ötürü Ka'ab bin el-Eşref gibi helak edilen Şarlilere destek için hasta yatağından kalkıp Paris'te küfür önderleriyle aynı safta bulunan siyaset mevlana'sı böyle hızlı hızlı dönmekle altında bir gayya kuyusu açtığını fark etmelidir. Hacı Bektaş'ı, Mevlana'yı, Yunus'u ve daha nice tevhid kaçkınlarının yolunu yol edinenlerin nihai menzili kaçınılmaz olarak bu vahim görüntüdür. İslamcı teröre karşı her gün Müslüman beldelerini bombalatan Cameron, Merkel, Holland ve Netanyahu'yla aynı safta kol kola girmez zilleti. Batıcı laik eğitim sistemiyle beraber batıcı laik garson boy tağuti örgütlenmelerin tornasından geçmiş ne kadar çok TC vatandaşı genç şarliler varmış. Bu vesileyle bunu da öğrenmiş olduk. Kesin olan şudur ki ülkemizde sosyal demokrat, layık, kemalist, valetperest veya sosyalist diye kamufle olan şarliler batının kalemli, klavyeli orijinal şarlilerinden daha azgın ve sınır tanımazlar. Batıcı layık demokratik sistemin bütün cürümleri bir tarafa, gençliğin önemli bir kesimini şeytanizme kul olan Şarliler topluluğu haline getirmesi çok daha büyük bir cürümdür. Zira bu büyük bir fitnedir. Bu cesametteki bir fitne, mecasını buldu mu kontrolü mümkün değildir. Giderek yaygınlaşma temayülü gösterir. Uhrevi hayatı harap edecek sonuçlara sebep olur. Bu tür fitneler, Kur'an-ı Kerim'de beyan buyrulduğu üzere, Katilden, öldürmekten daha büyüktür, şiddetlidir. Beyefendi kılıklı, kravatlı, batılı küresel terör baronlarının safında yer almak tarih boyunca hatırlanacak bir zinlet görüntüsü olarak hafızalara kazınmıştır. Bu tür hadiselerden nemalanmaya çalışmak beyhude gayretlerdir. Müslüman, muhafazakar, dindar etiketlerin altındaki gerçek kimlikler böylece daha net ve açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu türden bir çabaya yakın geçmişten de aşinayız. Orta yaş ve üzerindeki her Müslüman hatırlayacaktır. Hümeyni'nin rüştisinden Şeriflerin Şarlı hadisesine Yeryüzünde yaşanan ve şahit olduğumuz birçok hadise aslında pek de göründüğü gibi değildir. En çarpıcı örneklerden bir tanesi de komşumuz İran'da 1979 yılında gerçekleşen devrim hadisesidir. Aradan geçen uzun yıllardan sonra oradaki devrimin asıl mahiyetinin İslami değil, Fars milliyetçiliğiyle Şia taasubu sentezinden oluşan farklı bir şey olduğu geç de olsa anlaşılmış oldu. Şia devriminin de yaşandığı 80'li yılların başlarında hiçbir uluslararası tanınırlığı olmayan Salman Rushdie ismiyle Hindistanlı bir biyolojik varlık şalivari bir tarzda adına kitap bile denemeyecek bir hezeyanname yazmıştı hala tam olarak anlaşılamayan bir şekilde beni Adem suretindeki bu şeytanın hezeyan namesi tüm dünyada gündemin ilk sırasına oturdu. 80'li yılların İslam coğrafyası günümüzdekinden çok da iyi durumda değildi. Halkın üzerine kabus gibi çökmüş olan azgın taউটlar hakim oldukları her ülkede Müslümanlara adeta nefes aldırmıyorlardı. İslami hareketler üzerinde büyük baskılar kurulmuş takipler, tutuklamalar, işkenceler, zindanlar ve idamlarla inim, inim inletiliyorlardı. Afganistan'da Komünist Sovyetler Birliği kendi sonunu getirecek işgale başlamış, mücahitler ilk zamanlarda Kızıl Ordu'ya karşı çakar almaz tüfeklerle cihad ediyorlardı. Moro'da, Keşmir'de, Eritre'de Müslümanların feryatları yükseliyorken Mısır'daki Firavun Hüsni, tıkabasa Müslüman doldurduğu zindanlar yetersiz kalınca çölde esir kampları inşa ediyordu. Suriye'de bugünkü tağutun babası olan o zamanki Taout Hafız Esed, başında bulunduğu Nusayri rejimin bütün gücünü Ehli Sünnet halkın üzerine sürüyor ve sadece birkaç gün içerisinde Hama şehrinde en az 20 bin insanı katlediyordu. Genel görünüm itibariyle böyle bir İslam coğrafyası vardı o zamanlar. Böyle bir dönemde Kur'an-ı Kerim'e ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize Şarlıvari saldırıları ihtiva eden Salman rüşdi Hezeyan namesi yayınlandı, dağıtıldı, medya ve reklam ağıyla şöhretlendirildi ve doğal olarak tüm İslam coğrafyasında öne alınamayan tepkilere sebep oldu. Öyle ki yapılan gösterilerde tağuti güçlerin saldırıları neticesinde yüzlerce insan öldürüldü bu ülkelerde. Tam bu sırada Hümeyni'nin Rüşdi hakkında ölüm fetvası verdiği haberi yayıldı tüm dünyada. Henüz emekleme çağında ve Irak'la zoraki bir savaş halinde olan devrimci İran'dan gelen bu haber tüm İslam coğrafyasında sevinç ve heyecan dalgasına sebep oldu. Aradan 30 yıl kadar bir zaman geçti ama herhangi bir gelişme yaşanmadı Rüşdi'yi hakkında. O gün bugündür Salman Rüşdi ülke ülke diyar diyar dolaşır, konferanslar verir ve hatta yeni hezeyanlar yazar. Bunca zamandır 100 milyondan fazla olan Şiilerin arasından Hümeyni'nin fetvasının gereğini yerine getirecek bir tek tane adam çıkmadı. Rafizilerin Kur'an-ı Kerim'in sıhhatine yönelik ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem eşlerinden müminlerin anneleri olan Ayşe ve Hafza radiyallahu anhuma validelerimiz hakkında iğrenç iftiralarını ve hezeyanlarını bilenler, 30 yıldır rüştü hakkında hiçbir girişimde bulunulmamış olmasını çok iyi anlarlar ve böyle bir şeyin ebediyen olmayacağını da gayet iyi bilirler. Kur'an-ı Kerim ve müminlerin anneleri hakkında takiyesiz gerçek itikatlarını açıkça ilan etseler, ümmet İsrail'den önce onları tükürük seline boğacaktır. Bu bahsi diğer. Safevi İran'ın Sünni İslam dünyasında özellikle de devrimin ilk yıllarında hüsnü kabul ve destek bulmak için Salman Rüşdi'nin hezeyannamesinden çokça istifade ettiği sonraki yıllarda çıktı tabi. Öyle bir İran'dan bahsediyoruz ki 80'li yılların sonlarında Arjantin gibi bir ülkede sırf ulusal çıkarları için kendi vatandaşlarıyla onlarla bağlantılı bir düzüne Yahudiye yönelik olarak operasyon yapabilmiştir. İranlı komünist Kürtlerin partisinin başında olan Doktor Kasımlo ve birkaç arkadaşını Almanya'da öldürtmüş, Türkiye'de Humeyni muhalifi birçok kişinin kaçırılması, sorgulanması ve öldürülmesi eylemlerini yapabilmiştir. Aynı yıllarda Afganistan'daki mücahitlerin arasına fitne tohumları ekmek ve nüfuz edebilmek amacıyla en iyi ajanlarını cihat gruplarının içerisine sokabilmiştir. Böyle mahir bir İran ne hikmetse Rüşdi'yi ilgi ve kapsama alanına almamıştır. Hümeyni'nin Şia devriminin İslam coğrafyasındaki reytingi düşmeye başladığı sıralarda Rüşdi'ye ölüm fetvası tazelenerek reytingler tekrar yükseltilmiştir. Nihayet anlaşıldı ki verilen bu fetva Rüşdi için adeta bir yaşam güvencesi olmuştur. Allah'ın ayetlerini Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem, İslam'ı ve Müslümanları şiirleriyle hicveden dönemin şairlerinden Ka'b bin el-Eşref ve Ebu Rafi ile kadınlardan da Asma binti Merva'nın akibeti Hebdo'nun şarlilerinin başına gelince Batılılardan Müslümanlara yönelik gayz ve adabetin toplamına denk öfke ve nefret beyanları, çevremizdeki batı başkenti Tahran'dan geldi. İmparator Hamaney dışında Bağdat ve Beyrut'taki kuyrukçularının va-veylalarını da kaydetmek gerekir. Böyle ölçüsüzce bir tepki göstermeleri kanaatimizce biraz da Hebdo-cu zihniyetiyle kendi itikatları arasındaki bazı paralelliklerden kaynaklanmaktadır. Rafizi cenahından mücahitlere yönelik olarak gösterilen tepkilerde kullanılan dil 36 yıllık devrin tecrübesini yansıtmaktan oldukça uzaktı. Bu durumda şu ihtimalleri de düşünmek mümkündür. 1. Safevi İmparatorluğu Şia Rafizi Hilali'nin uçlarını birleştirmek üzere olduğuna tam kanaat getirdiği için artık kendi öz Rafizi referanslarıyla tutum takınıp söylem geliştireceğine dair kuvvetli işaretler vermektedir. İki, Irak, Suriye, Afganistan, Bahreyn ve son olarak Yemen'deki imparatorluk unsurlarıyla Batı'nın medya reklam ağ dışında tutulmakla kayıt dışı entegrasyon çabalarında en önemli partneri olan Batı'nın böylesine büyük cestine mukabil hep de ehli sünnet olan terörist Müslümanlara olabilecek en sert karşılıklar verileceğini satır aralarında değil herkesin duyabileceği bir şekilde dile getirmiş oldular. Nitekim Irak ve Suriye'de Müslümanlara saldırırlarken çatışmalarda öldürülen Rafizi generallerine misinleme olarak Safavi İmparatorluğu hapishanelerinde bulunan ve Siyonist çete devletine özgü bir mantıkla rehin olarak tuttuğu Ehl-i Sünnet'ten birçok gariban Müslümanı infaz etmiştir. Yargılama sonucunda filan değil İmparator Hamaney'in emriyle. Bu infazlar Safavi Devleti'nin asıl karakterini gösterir. İran'ın yaptığı bu infazlar ilk değil elbette. Haçlı Siyonistlere taş çıkartan bu kinli politikalarına devam ettiği müddetçe infazlara devam edecektir. Şii, Laik Şarliler, Rafizi cephesine koşuyor. Manşetlere cihatçı olarak çıkartılıyorlar. Batıyı tüm insanlığa önderlik eden, zeki, haklı ve kudretli bir efendi gibi gösteren medya ve reklam hemen hemen her gün onlarca cihatçı haberi yaparak uluslararası ajanslar vasıtasıyla tüm dünyaya servis eder. İslam coğrafyasındaki laik, muhafazakar, alevi, sosyalist ve milliyetçi maskeli yerli şerlilerde önlerine atılan bu sanal kemik parçalarını günlerce yalayı verirler. Birinin tadına tam doyamamışken üzerlerine linkten kemik yağar. Tevhid akidesine ve İslami değerlere karşı Hebdo'cu şarlilerden daha azgın olan yerli şarlilere, batılı ajansların sözde haber servisi diye yutturduğu ucuz istihbarat fiyaskoları özellikle de son dönemlerde medyanın ana gündem konularındandır. Bütün dikkatlerin Müslümanların üzerine yöneltilmesi hususunda özel ve yoğun bir gayret içerisindedirler. Öyle bir pervasızlık içerisindedirler ki, İslam'ın şiyarlarından olan giyim kuşamı dahi bir tehdit ve tedirginlik unsuru olarak gösterir hale düşmüşlerdir. Batı'nın medya reklam havuzuna sazan gibi atlayarak, Türkiye'den cihat bölgelerine giden Müslümanların sayısıyla ilgili gün geçtikçe büyüyen yeni rakamlar dillendirmektedirler. İlk başlarda birkaç yüz olarak telaffuz edilen sayı, şu sıralar 12 bin ila 15 bin arasında bir rakam olarak dile getirilmektedir. Verilen bu rakamlar doğru olsa bile en az yarısının koalisyon kuyrukçusu Irak ve Suriye'deki rafizi ve laik güçlere katıldığı yönünde ciddi emareler bulunmaktadır. Urfa ve Diyarbakır gibi illerde ve bazı ilçelerde hemen hemen her gün Suriye ve Irak'taki laik sosyalist cephede savaşırken öldürülen militanlar için kendi taraftarlarınca cenaze törenleri yapılmaktadır. İran'ın Suriye ve Irak'taki askeri güçleri bu bölgelerdeki operasyonların sevk ve idaresinin de başında bulunmaktadırlar. Esed güçleri İbadi'nin Irak ordusu ve Lübnan Hizbullah'ı tamamen İranlı generallerin komutası altında savaşmaktadırlar. Türkiye'den de başta İstanbul olmak üzere Kocaeli, Iğdır, Hatay ve özellikle de Alevilerin yoğun olarak yaşadığı diğer merkezlerden hiç de azımsanmayacak sayıda gençler işte bu Rafizi cephesine koşmaktadırlar. Bunlardan bir kısmı kendilerine gösterilen bazı bölgelerde çeteleşmekteyken diğer bir kısmı da Esetçi laik güçlerin saflarında savaşmaktadırlar. Bu hakikatleri Trinidad ve Tabagolu bir Müslüman bile biliyorken Batı'nın medya ve reklam Türkiye'den Suriye ve Irak'taki Müslümanlara, ezilen halklara ve İslam devletine karşı uluslararası emperyalist koalisyonun embedded yani iliştirilmiş kuyruk gücü olarak savaşmaya giden Kürt, Alevi, Caferi, laik Sosyalist gençleri de cihatçı diye yutturabilmektedir. Şarlilerin Cambazabat numarasıyla bu gerçeği gözden kaçırmaya çalışmaktadırlar. Layık, batıcı, demokratik ve esas itibariyle kemalist bir devlet olan Türkiye'nin üniformalı, rütbesiz bir eri yolunu şaşırır da Suriye sınırını birkaç adım geçiverirse Batı'nın medya reklam ağı ve tabi olarak yerli Şarlilerin de mahirane tetikçiliğiyle Türkiye neredeyse İslam devletinin son eyaleti olarak ilan edilecektir. Batılı başkentler bir türlü dibini bulmayan derin endişelerini ve teessüflerini püskürtecek, uluslararası hukuk vesaire filan bir sürü maval okuyacaklardır. Eset isimli Kadabra da kurnaz Acem diplomatlarının fitlemesiyle Türkiye'yi ortak tağutları olan Birleşmiş Milletler'e gammazlayacaktır. Yolunu şaşırmış Türkiye'li bir erin Suriye sınırını birkaç metre ihlal etmiş olmasından derin kaygılar duyabilen Haçlı Siyonistlerle, Rafizi İran'a göre Şam topraklarında askeri uzman bulundurmak ancak kendilerinin hakkıdır. Bu sebeple Türkiye'nin yaptığı sınır ihlali asla kabul edilemez. Bu da Batı kibri ve Acem kurnazlığıyla harmanlanmış diplomatik bir tavır. Batı başkentleri dendiğinde akıllara ilk anda Washington, Berlin, Londra, Paris gelir. Bu başkentleri genel manada bir merkez olarak kabul edersek, İslam coğrafyasında bulunan ancak izledikleri politikalarla batıyı hiç de aratmayan bazı başkentleri de çevre batı başkentleri olarak isimlendirmemiz mümkündür. Müslümanların artık Şer-i Şerif'i tamamıyla tatbik edebilecekleri bir tür otorite, cihadı sürdürdükleri ve Melhame-i Kübra'yı hatırlatan şu süreçte haçlı siyonistlerle birçok kritik alanda Müslümanlara karşı aynı safta yer almış çevre batı başkentlerinden söz ediyoruz. Bu başkentlerde hüküm süren tağutlar, Müslümanlara karşı baskı, sindiri, işkence ve imhada haçlı siyonistlere aratır bir vahşet sergilemektedirler. Ehl-i Sünnet İslam dünyasına tarih boyunca hiçbir zaman dost olmayan Tahran, son Şarli hadisesinde de görüldüğü üzere peygamber sevdalılarına düşman kutupta yer aldı. Suriye ve Irak'ta fiili olarak savaşıyor olması aslında başka bir şey söylemeye gerek bırakmıyor. Bu haliyle Tahran, Batılıların gözlerini kamaştırmaktadır. Kahire ve İslamabad gibi başka başkentleri de Tahran'la birlikte zikredebiliriz bu üç başkentin aynı cümlede ortak faydada buluşmaları tağuti düzenlerinin zilletinin veya batının doğrudan ya da dolaylı olarak bunlar üzerindeki etki gücünün göstergesidir. Ehli sünnet Müslümanlara karşı savaşta şu an itibariyle savaşçı ve savaş araç gelişleriyle büyük bir kaynak ayırarak sahada var olan Tahran'ın, Batının beklentileriyle örtüşen politikaları kısmen dahi başarılı olursa, hain bakışlarının görüş alanına diğer ehli sünnet toplumları ve beldeleri de girecektir. Son dönemde Yemen'de yaşananlar da bunu teyit etmektedir. Safevi Rafizi imparatorluk heveslilerinin hedefe giden yolda her şey mübahçı, makyeverist politikaları, son olarak yumuşak kalpli, ince ruhlu, hoşgörülü ve sevimli insanların yaşadığı Yemeni, büyük bir kaosa sürüklemeye başladı. Yemen'de hepitopu topu yüzde beşlik bir nüfusa sahip olan Husiler, İran tarafından 1990'lı yılların başlarından beri örgütlenip silahlandırılmakla, birleşmeden sonraki Yemen'de yeni bir fitne sürecinin fitilini ateşlediler. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, yumuşaklıklarına, kilmlerine şahitlik ettiği Yemenliler dahi, uluslararası küfürle Rafizilerin kesişen çıkarları istikametinde gelişen, yönlendirilen hadiselerle birbirlerini boğazlama noktasına geldiler ya da getirildiler. Eskiden Yahudiler için söylenen her fitnenin altında mutlaka bir Yahudi, Siyonist parmağı vardır sözünü, İslam coğrafyasındaki bu tür gelişmelere baktığımızda, Safevi Rafizi İran için söylemeye başlayanların sayısı her geçen gün daha da artmaktadır. Müminlerin anneleri olan Ayşe ve Hafsa radiyallahu anhuma validelerimize Hebdo'cu Şarlilerden daha ağır itham ve iftiralarda bulunan Rafizi Şarliler için asıl önemli olan şey Şii Rafizi Hilali'nin uçlarını birleştirerek Safevi İmparatorluğunu yeniden ayağa kaldırmaktır. Bu amaç uğruna tüm gençlerini tam bir seferberlikle seferber etmiş durumdadırlar büyük bir savaş gücü ve teknolojisine sahip batılı Şarlilerle toparlanıp güçlenerek, yeniden ihtişamlı imparatorluk günlerine dönmeye çalışan Safevi Şarlilerinin klavyelerinin, kalemlerinin ve namlularının hedefinde her zaman olduğu gibi yine tevhid daveti ve muvahhid mücahitler bulunmaktadır. Batı zannedildiği gibi bizden hiç de uzak değildir. Batı uzakta gibi görünüyor olsa da çevremizden ve aramızdan hiç eksik olmadı sureti haktan görünmeyi pek beceren İslam doğu görünümlü batı, batılın en tehlikeli koludur. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 37. sayısında yayınlanmıştır.